bir telefonumuz var hocam yine. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Belgin Hanım. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, sağ efendim, Ben değilsiniz. şey teselli ediyorum da benim eşim 4 ay önce trafik kazasında vefat. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, Allah, rahmet eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, insanlar eceliyle mi diyorlar yoksa o kaz olmasaydı eşim durur muydu diye soru sormak istiyorum. Hani hmm. eceli mi ne vefat etti? Yani o kazığa bir sebep oldu. Teşekkür ederiz. Evet Anladım. anlaşıldı efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hocam tabii insanlar yakınlarını kaybedince bir acı hissediyorlar. Hı -hı. Yani daha gençti, işte ölmeseydi. O kaza olmasaydı ölmezdi diye böyle şeyler akıllara geliyor. Hı -hı. Acaba o kaza olmasaydı benim eşim ölmeyecek miydi? Yani ecel saati değişebilir miydi? Şunu söyleyelim bir kere bir insanın, bir toplumun, bir milletin, her milletin, her ümmetin eceli vardır buyuruyor Allah-u Teala. لِكُلِّ بِسْمِ اللّٰهِ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُ فَا اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا Her ümmetin bir eceli tayin edilmiş, ölümü için tayin edilmiş bir zamanı vardır. O vakit gelince o millet, o toplum Bunların içerisinde bireyler de o birey ne bir saniye geri alınabilir ne bir saniye ileriye götürülebilir. Bu Allah'ın ilahi hükmüdür. Bu hüküm değişmez. Ancak bu değişmezliğin anlamı nedir? Şimdi biz filanca trafik kazasında öleceksek bunu Rabbimiz ezelden bilir. Ama o trafik kazasının meydana gelmesi için bizim içinde bulunacağımız şartlar, ...irademizin dahilindeyse şayet... ...irademizi kullanarak o kazaya engel olacağımızı da Allah bilir. Hmm. Bakın irademizle alakalı işlerde tedbir almak suretiyle bir ölümü önleyebiliriz. Bu ölüm kaderi değiştirdiğimizi, eceli öne aldığımız anlamına gelmez. Sonucu itibariyle gerçekleşeceğini Rabbimiz bilir ama... Onun gerçekleşmesine engel olacak tedbiri alacağımız da bildiği için bizim ecelimiz mecazen öne gelmiş, sona alınmış olabilir. Bir, iki, İslam alimlerinin ecelin değişip değişmediği konusunda münakaşalar yapmışlar uzun uzun. Yani ecel ileri gelir mi, geri gelir mi diye. Hazreti Peygamber aleyhisselamın hadis-i şerifleri var. Şöyle yaparsanız insanın eceli ömrü uzar der. Bunun manası ne? Bu yani edilmiş ve ağırlıklı olarak ehli i Sünnet uleması bunun bereket yönüyle gerçekleşeceğini söylerler. 10 yılda 100 yıllık sevap kazanırsınız. 5 yılınızdan 50 yıllık haz alırsınız. 20 yıl içerisinde 30 yılın ibadetini yaparsınız anlamına geldiğini söylemişlerdir. Yani ömür de. uzama meselesi bu şekilde evet, almasını. Yani böyle değerlendirmişlerdir. Ama Allah Teala Hazretleri'nin koyduğu açık şeye göre yani ecel dediğimiz şey nerede gerçekleşecekse o değişmez. Ama gerçekleşmenin öncülleri, neticeleri var. Bunlar üzerinde iradi fiillerde işte değişebilir anlamı da budur. Münakaşalı bir konudur ama değişmeyeceği yönünde açıkça ayet-i kerimeler var. Değişmenin, değişmemenin ne demek olduğu konusunda münakaşalar yapılmıştır. Yani kısacası ecel değişmez. Ama değişim nedir? O konuda münakaşalar hmm. var. Bu münakaşalar ne bitmiştir ne bundan sonra da bitecektir. İtikadi konularda... ...ölüm ötesi hayatla alakalı meselelerde... ...bir daima bir pusluluk vardır. Göremeyeceğiz, bilemeyeceğiz, çok net olmayacak ki... ...kul olarak ilahi iradeye teslim olma kabiliyetini kazanacağız. Tam görme, bilmeden, görmeden, hiç görmeden... ...anlatımlarla, aklın verilerinin sağladığı bilgilerle... ...iman dediğimiz nura ulaşacağız ve mümin olma vasfını böylece kazanacağız... Ben şu masanın varlığına inandığım için mümin olamam. Niye? Onu elimle tutuyorum zaten görüyorum. İman odur ki görmediğine bismillah Ellezine yu'minûne bil gaybe. Müminleri tanımlar, tanımlarken Kur'an-ı Kerim onlar öyle mi ki gaybe inanırlar? Ne demek gayb? 5 duyumuza hitap etmeyen konulara inanırlar. Allah, ahiret, cennet, cehennem, kabir azabı, şunlar bunlar vesaire cennet hayatı cehennem hayatı ile alakalı bütün bunlar görmediğimiz şeyler. Ama madem ki Kur'an söyledi, madem ki peygamber haber verdi, madem ki Rabbimiz elcisi vasıtasıyla bunları bize el, e, öğretti. O halde biz görmeye ihtiyacı duymadan inanırız der mi mümin oluruz. Dolayısıyla bu kaderle alakalı, ölüme ve alakalı konularda sürekli bir pusluluk hali vardır şu manada. Kesin bilgi her zaman diyelim. Peygamberimiz Aleyhisselam bir şey söylemişse ona inanırız. Kur'an bir şey söylemesi ona inanırız. Manaları netse anlayabiliyorsak bilgi nettir zaten. Yani işte ecel değişmez. Değişmez doğru Allah söylese değişmez. Değişmek nedir? Bu münafış edilmiştir. Bundan sonra bu meseleler çözülmeyecek bize göre. Bu kaza olmasaydı ben ölmeyecektim. Olabilirdi ama kaza oldu. Olduktan sonra artık kadere bağlayacağız Ka değil mi? Oldu, tabii yani şu, şunu... Şu, bir elinizdeki bir taşı attığınız zaman onun yere düşeceğini bilirsiniz. Neden bu? Rabbimizin tabiata koyduğu bir kanunun gereğidir. <Gülüyor> kaza da olmuşsa, ölüme sebep olacak şiddete bir kaza olmuşsa sen öleceksin. Peki ben o... Tedbiri alarak kazayı yapmasaydım ölecek miydim? Ölmeyecekti ama bilemeyiz belki başka bir sebeple de ölecekti. Hmm. Bunu bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu kaza olmasaydı ben ölmeyebilirdim deriz ancak. Ama ölmeyecektim diyemeyiz.